Şûlân'ın zeyli. Bismillahirrahmanirrahim. İlem eyühel aziz, bütün kainatı ihata eden bir nurdan hiçbir şey gizlenemez ve gayri mütenahi bir daire-i kudretten bir şey hariç kalamaz ve illa gayri mütenahinin tenahisi lazım gelir. Ve keza hikmeti ilahiye her şeye değeri nispetinde feyiz veriyor ve herkes bardağına göre denizden su alabilir. Ve keza Mukaddir olan Kadir-i Hakimin büyüğe olan teveccühü küçüğe olan teveccühüne mani olamaz. Ve keza maddeden mücerret, zahir ve bâtın olan muhit bir nazara en büyük şey en küçük bir şeyi veya nev bir ferdini gizletemez. Ve keza küçük olan bir şey mazhar ve mahal olduğu sanat nisbetinde büyür ve küçük şeylerin nevileri büyük olurlar. Ve keza Azameti mutlaka şirketi asla kabul etmez ve keza fevkalade bir suhuletle, harika bir süratle, muciz bir ittikan ve intizamla cudu mutlaktan akan asardan anlaşılıyor ki mikrop gibi en küçük ve daha küçük havai, mai, türabi hayvanlar boş zannedilen alemin yerlerini doldurmuşlardır. İlem eyül Aziz. Nefsine olan muhabbeti icab ettiren nefsin sana olan kurbiyeti ise Halık'ına muhabbetin daha fazla olmalıdır. Çünkü nefsinden o daha 가riptir. Evet, senin fikrin, ihtiyarın idrak edemedikleri sendeki mahfiyat Halık'ın nazarı ve ilmi altındadır. İlem <gülüyor> eyühelaziz, alemde tesadüf yoktur. Evet, bilhassa bahar mevsiminde Kürey Arz bahçesinde bütün ağaçların dallarında, çiçeklerin yapraklarında, mezruatın sümbürlerinde hikmet bülbülleri, hikmet ayetlerini tanagum ve terennüm ile inşaat ettikleri iman kulağı ile basiret gözü ile dinlenilirse, tesadüf şeytanları bile kabul ile hayran olurlar. İlem EYÜHEL Aziz, tevhid ile bütün eşyayı vahidi ahade isnat etmediğin takdirde âlemde bulunan bütün efradın mazhar oldukları tecelliyat-ı adedince, ilahları kabul etmek mecburiyetindesin. Evet, gözünü şemsten yumduğun ve timsalleriyle irtibatını kestiğin zaman, timsallerine ma'kes olan şeylerin adedince, hakiki şemslerin vücudunu kabul etmeye mecbur olursun. İ'lem eyyuhl-aziz! Sen bazı vecihlerden fenaya gittiğin zaman, Hâlık-ı Rahman-ı meşhudunda malumunda baki kalmaklığın senin bekân için kâfidir yahu her şeyi sahibi hakikisine ver veya ona isnad et onun ismiyle al ki rahat edesin ve illa bu kadar eşyayı vücuda getirip nizam ve intizamlarını temin edecek o kadar ilahları kabule muztar kalacaksın